1626 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in namazdan sonraki duası ile ilgili Zeyd bin Erkam ve Hazreti Ali'nin rivayetleri, Hazreti Peygamber namazı bitirince, Ey Rabbimiz, Ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, ancak sensin Rabb, biriciksin sen, ortağın yoktur, Ey Allah'ım, Ey Rabbimiz, Ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, Muhammed senin kulun ve Rasulündür. Ey Allah'ım, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, bütün kullar kardeştirler. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, beni kendim için ve ehlim için ihlaslı kıl ve her saatte, dünyada ve ahirette, ey celal ve ikram sahibi, dinle ve duamı kabul eyle. Allah yücelerin en yücesidir. Ey Allah'ım, gökleri ve yeri nurlandır. Allah yücelerin en yücesidir. Allah bana kafidir. Ne güzel vekildir. Allah yücelerin yücesidir, diye dua ederdi.